Han är en av de som har satt sig i en smärta. Han är en av de som har satt sig i en smärta. Han är en av de som قال satt sig i en smärta. Han är en av de som har satt Sallassubha, hine tala'l fecru, sallassubha, minel gadi, baden asfara. Sallassubha, kalle, eyna sailu, anu vakti salat, kalle, he ene, ya Resulallah, ve kalle, ma beynhazyni vak. Evet, Türkçesini de oku da ordan. Ata bin Yasam Adelahat'ta rivayete göre şöyle demiştir. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip sabah namazının vaktini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sustu. Erdisi gün sabah namazını şafak sökünce kıldı bir sonraki gün ise ortalık ağrıncaklı ve sabah namazının vaktinin sonan nerede buyurdu. O kimse benim benimle Allah'ın rasulü diyecek. Bu iki vaktin arasındaki zamandır buyurdu. Evet, gene İmam Malik rahimullah bu bapta sabah namazının vaktini anlatan bir hadis nakletti bize. Normalde geçen hafta naklettiği Cibril yani meşhur Cibril hadisini işlemiştik. Yani Cebrail aleyhisselamın Peygamber sasme namaz kıldırma hadisini. Orada zaten beş vakit namazın hani vakitlerinden bir izah yaptık. Tafsilatlı bir şekilde. Gene İmam Malik Rahimeoğlu'na bu babda babla alakalı olduğu için e, seçtiği binlerce hadis arasından gene bunu koymuş burada. Zeyd ibn Eslem'den geliyor. Geçen haftaki dersteki usulümüzde olduğu gibi inşallah hadis zincirindeki ravilerin kimler olduğuna dair kısa bilgiler vereceğiz. Zeyd ibn Eslem Ömer İbni Hattab'ın Mevlası'dır. Yani Kölesi, biliyorsunuz artık fetihler gelince kafirlerle karşı büyük bir devlet olarak savaş başlayınca kafirlerden alınan ganimetler vardı ve kafirlerin çocuklarını köle yapıyordu sahabe. O kafirlerin çocuklarından köle yaptıklarını böyle büyük sahabelere ve diğer sahabelere dağıtılıyordu. Onların yanında büyüyordular, onların hizmetini yapıyordular, köleliğini yapıyordular. Tabii çoğu İslam'a girdiler. Elhamdülillah. Yani hani o savaş babalarının ölümü, onların akrabalarının ölümüyle beraber, onların Müslümanların kölesi olması, onların İslamına bir vesile oldu. Zeytippin eslem de böyle iman eden insanlardan bir tanesi. Bu Ömer ibnul Hattab'ın kölesi kendisi. İbni diyor ki Zeytippin eslem Ebu Usamad diye künyelenmiştir. Künyesi Ebu Usamadır ve babası da Eslem'dir. Aynı şekilde Ebu Halid diye de isimlendirilmiş onun onun babası da asıl ismi de Ebu Halid şeklinde. Ve aynı Temir vakasında, aynı Temir gazvesinde köle olarak alınanlardan bir tanesi. O savaşta köle alınmış. Daha sonradan dediğimiz gibi bilim talep ederek ne olmuş? Bak köle efendi derecesine çıkmış. Yani Zeyd ibn Eslem normalde köle olmasına rağmen ilimle şereflenince, insanlara ilmi yayınca, onun amel edince gerekliyle ve Ömer gibi bir müctehide talebelik yapınca ne oluyor? Köle de olsa birçok hür insanda şerefli bir mertebeye çıkıyor. Aynı Temur olayında köle alınan insanlardan bir tanesi. Ve Medine'ye Ebubekir'in hilafeti döneminde getirilen ilk kölelerden. Ebubekir'in hilafeti döneminde Medine'ye getirilen ilk kölelerden Khalid ibnül Velid ne yaptı? eee Eslem'i bazı görevlere getirdi o dönemde. Halid-i Nurved kimin döneminde görev yaptı? Ebu Bekir'in döneminde yaptı. sonra Ömer'in döneminde yaptı. Tabi ömrünün son dönemine doğru Ömer vefat etmeden kısa bir süre önce Halid'i ne yaptı? Görevden aldı. Aralarında bazı sorunlar oldu. insanlar, Onlar da insan oldukları için sorun onlar için de söz konusu. Kendisi birçok büyük sahabeden dediğimiz gibi ilim aldı, hadis aldı. Başında da köleliğini yaptı Ömer İbnül Hattab radiyallahu anhu geliyor. Zeyd İbni Eslem Medine'nin ehlinin Sika ravilerinden, güvenilir ravilerinden bir tanesi. Faziletli, abid, ibadete çok düşkün ve Medine ehli olan insanlar Kur'an'ın tevhidini Muhammed İbni Kaab'dan sonra en iyi bilen adamın Zeyd İbni Eslem olduğuna inanmışlar. O dönemde bunu etrafını anlatmışlar. Böyle faziletli bir insan. Allah kendisinden razı olsun. Cennette bizi onunla bir araya getirsin. İmam Malik Rahimullah da Zeyt ibn Eslem için diyor ki o Allah'tan korkan alimlerdendi. Allah'tan korkan, ilminin gereğiyle amel eden alimlerdendi. Ve uzanır yatağına serilir dedik ey Adem oğlu. Allah'tan kork. İnsanlar kerih görselerde Allah seni sevsin, insanlar seni değil. Maalesef bu konu insanların çoğunun fitneye düştüğü musibetlerden bir tanesidir. İnsanların sevgisini gözeterek Allah'ın sevgisini bir kenara bırakmaktır. Ayşe radıyallahu anh'a fitne döneminde Muaviye radıyallahu anhu'ya ne yazıyor? Bir mektup yazıyor. Diyor ki ben Resulullah'tan işittim aleyhissalatü vesselam'dan. O şöyle nasihat etti ve dedi ki eğer dedi kul Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah da ondan razı olur. insanlar da ondan razı olurlar. Ama eğer kul Allah'ı gazaplandırmak pahasına insanları razı ederse hem Allah ona gazap eder Hem de insanlar ona gazap ederler. Dolayısıyla söyleyeceğimiz, yapacağımız işlerde insanların rızası, insanların bize söyledikleri değil, Allah'ın bize ne söyleyeceği önemli. O yüzden Müslüman olarak ömrümüz boyunca bu ahlakla edeple edeplenmeyi Allah bize nasip etsin. Ömer İbni Abdülaziz, biliyorsunuz 5. Raşit Halife olarak zikredilir. 4 Raşit Halife'den sonra Ömer İbni Hattab'ın torunlarındandır o da. Ömer dedesinin kölesi olduğu için Zeyd'e büyük bir hürmet gösterilmiş. Zeyd ibn Esleme sürekli meclisinde otutturur, ondan nasihat alırmış. Hatta Ömer ibn Abdülaziz için anlatılır. Halife devlet başkanı olmasına rağmen Ömer ibn Abdülaziz her gece alimleri toplar, ilim ehlini topla, onlardan vaaz dinler, gece sabaha kadar ağlarmış. Yani onlardan kendine cenneti cehennemi anlatmalarını istermiş. Hatta Ömer'in zühdünü anlatırken bazı rivayetlerde selef ...kendine has bir odasının olduğunu, odanın içini kazdığını, mezar gibi, tefekkür içinde o mezara girip geceliğin yattığını ve ölümü kabri tefekkür ettiğini, Allah'tan böyle korkan bir insan olduğunu anlatmış. Ee, Allah kendisine rahmet etsin. Çok kısa bir süre görev yapmasına rağmen İslam toplumunu da ihya etmiş. Allah onun gibi ilmiyle, hakkıyla amel eden kullardan bizi kılsın. Zeyd bin Eslem ile alakalı olarak babasından şu rivayet gelmiş... İmam Malik, Muvatta'da Zeyd İbni Eslem'den birazdan sırtdan zikredeceğimiz üzere 50 küsur hadis nakletmiştir, merfu derecesinde. Ve İmam Malik hep babların sonuna koymuştur şeyi, Zeyd İbni Eslem'in hadislerini. Yani namaz babında, kitabında, falan babda, işte en sona babın içerisinde 5 hadis var, 5. hadis olarak veya 4 hadis var, 3. veya 4. hadis olarak koymuş. İmam maliye soruyorlar niye Muhammet'te hep sen zeyt tip nesmenin hadislerini sona koydun? Diyor ki zeytin hadisleri kandilden çıkan ışık gibidir diyor. O kandilin son ışıkları en parlak, en aydınlık ışıklardır. Son gelen ışıkları. Ben o yüzden diyoruz zeytin hadisine babun sonuna koydum. Çünkü insan okur sonunda okuduğu aklında kalır. Yani bir ilim talebesi bu babı ittila ettiği zaman, bu babı öğrenmek için çaba sarf ettiği zaman Zeyd'in hadisi en son aklında kalacak olan ki o ilmin neyi? Özü, kandili, nuru şeklinde İmam Malik kendisini böyle övmüştür. Allah kendisine rahmet etsin. Az önce de dediğimiz gibi 51 tane hadis Zeyd İbni Eslem'den muvatta da rivayet etmiştir İmam Malik Rahimeoğlu. Tabi bu merfu olan hadisler aynı şekilde 27 adet de mürsel hadis kendisinden nakletmiş İmam Malik Rahimeoğlu. Tabi hadisin zincirinde ikinci adam var. Zeyd ilk şahıs, İmam Malik Zeyd İbni Neslem'den sonra Ata İbni Yasar'dan naklediyor. Ata İbni Yasar da kendi döneminin faziletli, abid, ilim sahibi insanlardan bir tanesi. Birçok kısa kendisi için zikredilir. Hadiste otorite olan, hadiste hüccet kabul edilen Ali İbni Medeni gibi, Yahya İbni Saitel Kattan gibi, Hişam İbni Arve gibi insanlar demişlerdir ki biz Ata İbni Yasar'dan daha iyi bu dini Hikaye eden, anlatan bir adam görmedik. Yani böyle bir vasfı varmış. Bildiği şeyleri vaz ederken hikayelendirerek güzel bir şekilde. Ki hikayelendirerek anlatmak etkili anlatım biçimlerinden bir tanesi de hatta Türkçe dil bilgisi kitaplarında da bu işlenir. Yani anlatım biçimleri anlatılırken hikayelendirerek anlatmak karşı tarafa kıssayı kafada bırakmak için etkili bir metottur derler. Aslında bu rahmani bir metottur. Allah'ın bize öğrettiği bir metottur. Çünkü Yusuf suresinin girişinde diyor ki biz sana en güzel kıssaları anlatacağız. Biz sana en güzel kıssaları bu kitapta anlatacağız. Dikkat ederseniz de Kur'an başından sona hikayedir yani. Yani hikaye derken haşa Türklerin kullandığı mecazi manada yalan söz haşa değil. Kur'an baştan sona bize ibretlik olayların hepsini ne olarak anlatmış? Kıssalar olarak anlatmış. Çünkü bu anlatım biçiminde en etkili yoldur. Ata İbni Yasar Ebu Hureyre gibi bir sahabeye de ne yapmıştır? Talebelik etmiş ondan hadis dinlemiştir, Hadisin senedinde de böyle bir e, ravi söz konusu. Enes İbni Malik'ten bir gün nakledildi ki adam bir Resulullah'a geldi ve sabah namazının vaktinden sordu aleyhissalâtu vesselâm'a. سَلِّهَا مَعَنَا غَدَى Sen bizimle beraber yarın namaz kıl dedi. فَسَلَّهَا النَّبِي سَلْسَى مِغَلَسَ Peygamber gecenin karanlığında kıldı. Yani fecrin ilk çıktığı vakit, sabah namazı vaktinin ilk girdiği an var ya fecr-ü sadıkın doğduğu an. O zaman kıldaylese hatırlarsanız. Falen makan el yumsani akhara hatta asfar. İkinci güne Peygamber o adam gene kaldı orada. Dedi bekle, bugün de bekle. Peygamber salsan 2. gün öyle kıldı ki sabah namazını ta aydınlığa kadar. Yani namazdan selam verdiler güneş doğmuştu yani. hatta asfar böyle bir anda sonra Peygamber salsan dedi en essalen vakti hadi salah. Bu namazın vaktinden sonra nerede dediler burada. Getirin onu deyince Dedi ki benim ey Allah'ın Resulü dedi ki Eleyse kad hadarta ma'na ma ems vel sen dün ve bugün bizimle namazla hazırdın öyle değil mi? Galebele dedi ki evet. Fe ma beynehuma vakt. Yani sabah namazının vakti bu ikisinin ortasıdır dedi. Yani ilk fecrin girdiği andan artık aydınlığın izhar olduğu ortaya çıktı ana kadar dedi. Bu daha önce de anlattığımız gibi e, sabah namazının vaktini anlatan e, Ki geçen hafta bahsetmiştik. Sabah namazının vakti bu vakitlerin ortasıydı. Burada şu var. İki zamanda da kılmak caiz. Yani iki zamanda da kılmış peygamber. Aleyhisselatü Vesselam. Alimler arasındaki ihtilaf nerede? Hangisi daha faziletli? Yani ilk vaktinde kılmak mı? Yoksa sonraki vaktinde kılmak mı? Gene İbni Abdülber diyor ki bu hadiste şu fıkıh da vardır ki diyor beyanın tehiri söz konusudur soru sorulduğu zaman. Yani zaruret olduğunda E, muallim olan kişi, alim olan kişi, talebeye bir şey öğreteceği zaman, bilen, bilmeyen, cahile bir şey öğreteceği zaman beyanı ne yapabilir? Maslahaten ve zarureten tehlil edebilir, sonraya bırakabilir. Peygamber de, demiyor şu vakittir bu, bekle diyor. Öyle mi? Bu e, hak ehliyle batıl ehlini aslında birbirinden ayıran başka bir noktadır. Maalesef e, Birçok hata da Kur'an'a baktığımız zaman acelecilikten kaynaklanmıştır. İlmi talep ederken ki acelecilikten. Mesela şeytanın Allah'a soruşu Yani neden ben ateşten yaratılan, topraktan yaratılan secde edeceğim? Hikmet sorduğu için, yani emri uygulamadan önce, emri yapmadan önce, emrin nedenini sorguladığı için böyle pis kınanmış bir mertebeye düşmüştür. Musa aleyhisselam, Allah'ın peygamberidir, Allah'ın selamı üzerine olsun. O, Bir faziletten mahrum kalmıştır bu aceleciliği sebebiyle. O da Hızır kıssasındaki olaydır. Hatta Nebis Hasan ne diyor? Keşke kardeşim Musa biraz sussaydı da biraz daha bir şeyler öğrenseydik diyor Hızır'da. Ne yapamadı? Sabredemedi, acele etti. O da Hızır da ona dedi artık bu seninle benim ayrıldığım yerdir. Hikmet soruyorsan ayrılacaksın. Öyle mi? Gözünün önünde bir bakıyor çocuğu öldürüyor. Ya ne yaptın çocuğunu öldürdün? Karışma işime diyor. Öyle mi? Bu da gösteriyor ki şeriatta bazen emirlerin zahiri bizim aklımızın alabileceği veya yasakların zahiri bazen aklımızın alabileceği şeyler değildir. Orada talebenin hocasına hikmet sorması, cahilin bilene hikmet sorması bazen onu anlayamayacağı, kaldıramayacağı yük olduğu için ne yapmıştır? Alim bilen kişi beyanı tehir etmiştir orada bir illetten ve maslahattan ötürü. Burada da peygambere soru sorunca biz bilmiyoruz. Hadiste de bu nakledilmemiş. Hani peygamber hangi maslahattan hangi zaruretten bunu böyle zikretmiş bilmiyoruz ama. Aleyhisselatü Vesselam bunda bir maslahat ve hayır gördüğü için ne yapmıştır? Hakkın beyanını tehir etmiştir. Bir maslahat gereği bu hadiste bu noktanın da neyi vardır kardeşler? Cevazına işaret vardır. Ve vaktin ilk kısmı nedir? Burada Müslüman alimler arasında hiçbir şekilde ne yoktur? İhtilaf yoktur. Bu da Şulû'ul fecridir. Yani fecrin çıkışıdır. O da nedir? Geçen hafta anlattığımız gibi ufukta görülen ufuğa yayılmış yatay şeklindeki beyaz ışıktır. Tam gecenin zifiri karanlığını yaran ortadan çıkmış beyazlıktır. Bu da ayette söylenen şeydir. Hatta yata bayyana lekum kaytul abyad min el haytil esved min el fecr. Fecr vaktinde siyahlıktan iplik, beyazlıktan ayrıldığı zaman yürüydi baya'dun nahar min savadil Neyi irade ediyor Allah bu ayette? Gecenin siyahlığının, karanlığının, gündüzün aydınlığının artık birbirinden ayrılmaya başlaması olarak zikrediyor. Alimler burada bir şey daha izah etmişler. Arapça zeka eşyemsu, güneş demektir aslında. Arapça zeka eşyemsu, güneş demektir. Ve sumye subhu ibnu zeka. O yüzden sabaha Araplar ne demişler? Zekanın oğlu demişler. Yani Zeka eşittir güneş manasında parıldayan, insanlara aydınlatan olduğu için zeka da nedir? İnsanlara aydınlatan, fayda veren şeyler. O yüzden sabaha Araplar demişler ki İbnü'z-Zeka. Aynı şekilde wal kufru zulmatul leyl. Arapçada gene küfür ne olmuş? Gecenin karanlığına söylenmiş. Wayukalul leli kafir. Araplar gece kafir demişler. Neden? Örttüğünden dolayı. Tutiyetihil eşya bi Karanlığıyla eşyaları örtmesi sebebiyle. Cehalet eşittir, karanlıktır. Şirk eşittir, cehalettir. O yüzden İslam'dan önceki zamana ne denir? Cahiliye denir. Cahiliye, karanlığıyla hakkın üzerine örttüğü için o yüzden cahiliye denmiştir ona. Yani bir mana karşılığı nedir? Kafirdir. Yani karşılığı gecedir, karanlık demektir. Fakihler burada da bu kelimenin, bu manalarını izah etmişler kardeşler. Ee, sabah namazın ilk vakti noktasında, yani hangi vakti daha faziletlidir? bahsettiğim gibi alimler burada ihtilaf etmişler. Iraklılar, Irak fakihleri, Ebu Hanife ve arkadaşları, Süfyan Essevri ve Hasan İbni Hay ve başkaları demişler ki isfar vakti, yani güneşin çıktığı vakit namazı kılmak, sabah namazını kılmak, gece karanlığında kılmaktan daha faziletlidir demişler. Bu kış da yaz da böyledir demişler. Bu kış ayında da yaz ayında. Niye kış ay yaz niye ayırmışlar böyle bir şey? Biliyorsunuz hava şartları kış ve yazın aynı olmaz. Hava şartları aynı olmayınca ne olmaz? Vakit ona göre sağlıklı belirlenemeyebilir. Bulut kapatmış olabilir. Öyle mi? Biz bunu nereden biliyoruz? Ramazanın vaktinin giriş ve çıkışında biliyoruz. Peygamber Sasa'nın ne diyor? سُمُ لِرُؤْيَتِهِ وَاُفْتِرُوا لِرُؤْيَتِهِ Yani o hilali görünce oruç tutun, hilali görünce bozun. فَيْنِ غُمِّي aleykum. Eğer kapalı kalırsa size neyle kapalı kalır hilal? Bulutlar, hava kapalıdır, yağmurludur. Ay görülmüyordur. Öyle değil mi bulutlu bir gecede? Bulutlu bir güneş batışında ne olabilir? Ay görülemeyebilir. O zaman 30'a tamamlayın ay diyor. Aynı şekilde vaktin girişinde de alimler birazdan nakledeceğiz. Bu sebepten ötürü yaz ve kış faziletini ayırmışlar. Yani yazın hava açık olduğu için sabah güneşin doğuşu çok karıştırılamayabilir. Ama kışın karıştırılabilir değil mi? Hepimiz biliriz yani. Kışın hava kapalıdır. Güneş doğmuştur zannedersin hala gece gibidir. Öyle değil mi? Bu yüzden alimler yaz ve kışta fazileti farklı hükümler beyan ederek demişler ki yazın bir grup alim, yazın e, onu isfar yapmak yani son vakte bırakmak daha faziletlidir. Kışın onu ilk vakitte kılmak daha faziletlidir. Neden? Umulur ki vakit karışabilir. Yani Allah hepsine rahmet etsin. Meseleleri ne kadar ince, ne kadar tafsilatını irdelemişler. Allah hepsinden razı olsun. Nebi sallallahu senden bir hadis getirmişler tabii. E, hani sabahın e, sefer e, ilk yani son vaktinde güneşin artık doğuş vaktine kadar tehir edilmesinin faziletli olduğuna dair peygamber sallallahu diyor ki Esfiru bil fecri sabah namazını isfar olduğu zaman güneş yani artık e, aydınlatmaya başladığı zaman kılın. Fakulle ma asfartu fa lil ecri. O aydınlık ne kadar artarsa ecir de o kadar artacaktır diyor nebi sallallahu aleyhisselam. Bu hadis birçok senetle rivayet edilmiş. Tabi diğer grup ulema hadisi senedinde bir zayıflık olduğunu söylüyorlar. Çünkü Zeyd ibn Eslem'in dışında diyorlar Mahmud ibn Lubeyt var. Bu diyorlar bu adam zayıf biridir diyorlar. O yüzden hadis bizim katımızda zayıftır diyor. Zıttı görüşe giden fakihler. Diğer görüşü alanlar bu görüşü alanlar yani sefer o aydınlık vakitte sabah namazı kılmanın faziletli olduğunu söyleyenler gene Ali ibn Ebi Talip'ten Abdullah İbn Mesud'dan bir rivayet gelmiş. Onu delil almışlar. Kenne yasiranı bi salatu subhi. İkisi de sabah namazını ne zaman kılarmış? Ali de Abdullah İbn Mesud da aydınlığa doğru kılarlarmış. Yani gecenin karanlığında değilmiş. O ken Malik ve Leyli İbn Sad ve Ebu ve Şafi yذهبون ila en atğliz bi salatu subhi afdal. Bu saydığımız isimler İmam Malik, Leys, Ebu ve Şafi gibi fakihler de demişler ki gecenin karanlığında kılmak daha faziletlidir. O ilk yani hani fecir atar atmaz. Wa huwa kavl Ahmed ibn Hanbel ve Davud ibn Ali ve Ebi Cafer Taberi. İmam Taberi'nin de mesela aynı şekilde budur. Bunların hüccetleri ve delilleri ise işte şudur. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kani yusalli subhu. Birazdan bu hadiste gelecek bu bapta onu da tafsilatlı şerh edeceğiz inşallah. Diyor ki peygamber sabah namazını kılardı. Fe yansarifun nisa. Kadınlar dağılırlardı mutalaffifat bi murutihin elbiseleri görünmezdiler kadınlar gecenin karanlığından elbiseleri olmasına rağmen üstleri başları hani bilinmezdi seçilmezdi kim kim yani meyuratne min elghals karanlıktan dolayı seçemezdik biz onları diyor bu hadisi de delil alarak demişler ki gecenin karanlığında kılmak aydınlığında yani sabahın ilk aydınlığına doğru kılmaktan daha faziletlidir çünkü peygamber böyle yapmış demişler İbn-i Abdülber diyor ki künyesi Ebu Ömer'dir kardeşler. Yani farklı görebilirsiniz. Bunun da altını çizelim burada belirtelim. Ebu Ömer diyor ki yani İbn-i Abdülber Nebi Salasem'den Ebu Bekir Ömer ve Osman'dan sahih olmuştur ki sabit olmuştur ki bu Peygamber Salasem ve bu üç tane büyük halife namazı ne zaman kıldırmışlar insanlara? Sabahın ilk vaktinde. Gecenin karanlığında kıldırmışlar. Ve muhalen yitrakul afdal Onların fazileti terk etmesi de mümkün değildir. Yani onlar eğer faziletli olsaydı ne yapardılar? İsfar vaktine yani namazın son vaktine doğru bırakırlardı. Onlar da bu rivayetleri toplayarak bu bapta ne yapmışlardır? Ee, i̇çtihatta bulunmuşlardır. Gene bir hadis nakli olunmuş. Hadisi Tirmizi Sünneli'nde rivayet etmiş. Yalnız isnadında Yakub İbni Velid var. O adam da yalancılıkla bir, bilinen bir adam. Hatta Kezzap lakabı verilmiş bu adama. Hadisi Tirmizi Sünneli'nde rivayet etmiş. Bu hadisinde senedinde böyle bir illet söz konusu, hastalık söz konusu. Hadiste şöyle söylüyor Nebi Sassana. Evvelul vakti rıdvanullahi yani sabah namazının ilk vakti Allah'ın rızasıdır. Ve ahiri affu sonu da sabah namazı vaktinin sonu da Allah'ın affıdır, mağfiretidir. Bu hadise dayanarak da demişler ki sabah namazında Allah'ın rızası nerede aranır? Gecenin ilk karanlığında yani ilk fecir attıktan sonraki halde. Gene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e en faziletli amel nedir diye soruldu. Bu görüşe gidenlerin başka bir hücceti: Es-salatu evvel vaktiha ilk vaktinde kılınan namazdır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii başka bir ayeti daha delil getiriyorlar. Vasıtü bil hayrat hayırlarda yarışın, öne geçin. Bu ayetin de genel umum manasını delil alaraktan demişler ki hayırlarda acele etmek, öne takdim etmek esastır. Geçen hafta söylediğimiz gibi akşam namazının vaktinin de acele edilmesi gerektiğine Müslümanlar ne yapmışlardır? İcma etmişlerdir. Onun ilk vakti nedir? Şafak kayboluncaya kadar, o şafak da gökteki kırmızılıktır. Şafak kayboluncaya kadar uzatılmıştır. Daha önce de söylediğimiz gibi iki yerde acele etmek esas. Bir akşam namazında bir de dediğimiz gibi sabah namazında müsaitsek, mümkünsek ik vakitina kılmak faziletli olan işlerden bir tanesidir. Evet diğer hadis inşallah. Böyle hadis-i sahih. Bu hadis Yahya an Malik an Yahya ibn Sa'id an Amr ibn Abdurrahman an Aişe zehcü-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ene ha qalet: "İn kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem le yusalli's subha feansayfu'n nisa'u mutalafiatin bi murutihen ma'yurafna min Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından Ayşe r.a. anha'dan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazları kıldıktan sonra kadınlar mesciden örtülerine bürünmüş olarak evlerine dönerlerken karnılıktan o kim oldukları bilinip tanımıyordu. Evet bu hadis de İmam Bukhari ve Müslüm'ün yani ikisini de ittifak ederek sahihlerinden naklettiği bir hadistir arkadaşlar. Ee, hadisi İmam Malik Rahim'e oğluna... Bakar mısınız bir dakika? Bu şundaki fiyat sizin mi beyaz biz. kumus? Bizim abi geliyor. Geliyor geliyor abi. Biraz çamaşır olacak mı? İmam Malik rahimullah gene Yahya ibni Sa'id'ten, o da Umreden, o da Ayşeden nakletmiş. Önceki hadislerde olduğu gibi önce senette var olan isimleri inşallah şey yapacağız. Burada irdeleyeceğiz. Yahya ibni Sa'id kimdir? Yahya İbni Sa'id el-Ensari'dir. Ensardan bir şahıstır. Onun dedesi Kays İbni Amr'dır. O da sahabedir arkadaşlar. Onun dedesi Kays İbni Amr'dır. O da sahabedir. Sahabe torun, torunudur kendisi. Kendisi fakıhtir, alimdir, muhaddis, hafızdır. Sika olarak bütün alimler tarafından nakledilmiştir. Yahya İbni Sa'id el-Ensari ismi ve Ali ibnül Medeni'den İbn Hisak diyor ki ben işittim biliyorsunuz az önce söylediğim gibi Ali ibnül Medeni hadiste otoritedir, hüccet kabul edilir. Ali ibnül Medeni'den şunu işittim ki diyor: "Arbaatun min ehli'l-amsar yeskunul kalbu ilehim fi'l-hadis." Şehirlerde dört tane adam var diyor. Hadiste kalpler onlarla sükûnet bulur diyor. Teskinlik bulur. Yahya bin Sa'id Medine'de Yani bu hadisin ravisi olan Yahya İbni Said el Said. Dikkat ederseniz İmam Malik'in de hep naklettiği hadislerdeki zincirde var olan tabinin fakihleri genel olarak Medine ehli. Çünkü kendi Medine imamlarına Medine'de yaşamış. Oradaki Sika güvenilir insanlardan hadis almış. Ve Amr İbni Dinar Mekke'de hadis senetlerinde gene bu ismi görürseniz Mekke'nin Sika insanlarından onun hadisi de yani kendisi Sika ravi olarak kabul edilmiş. Ve Eyyub bil Basra Basra'da Eyyub ve Mansur bil Kufe Kufe'de de Mansur. Ee, aynı şekilde hadiste eee Sikar güvenilir ravi olarak kabul edilmiş. Ondan hadis sahih telak gelmiş. Bu onlar diyor ki İbni Abdülber, İbn Abdilber Yahya bin Said diyor tabiinin Medine'deki fakihlerinden bir tanesidir. Enes İbn Malik'ten sahabe Enes İbn Malik'ten hadis dinlemiş, ilim almış. Enes İbn Malik'in talebesidir kendisi. Ondan birçok müsnet veya müsnet olmayan hadis rivayet edilmiş. Hadislerinin çoğundan kimden rivayet etmiş? Kendisi Enes İbni Malik'ten hocası olan sahabeden nakletmiştir. Burada İmam Malik muvatta da kendisinden 75 hadis nakletmiş arkadaşlar. muvattasında. Burada gene diyor ki İbn Abdülberk, bu hadiste şunun delili vardır ki sabah namazını ilk vaktinde kılmanın fazileti vardır. Zaten önceki hadiste anlatmıştı. Bu hadiste bunu tehkit ediyor. Hadiste çünkü açıkça görüldüğü üzere Peygamber karanlıkta kılıyordu diyor açık bir lafızla. Bunun haricinde bir de şunu delil getirmiş ki Ömer İbnül Hattab radıyallahu Anhu kendi valilerine mektup yazmış ki o mektupta şunu nasihat etmiş. Sabah namazını demiş. Erken vakitte yıldızlar neyken? Örtülü birbirine karışıp uzaktayken yani ilk vakti kastediyor. O vakitteyken kıldırın demiş. Ömer İbnül Hattab radıyallahu Anhu. Bunu da kendilerine delil alıyorlar. İmam Malik, İmam Şafii, ve Ahmet bin Hanbel Hicaz fakihlerinin geneli ve buna benzer diğer fakihlerin hepsi de ne yapmışlar? İlk vaktin hayırlı ve faziletli olduğunu zikretmişler arkadaşlar. Dediğim gibi bundan uzun uzadıya zaten bahsettik. Ee, bu meseleden yani ilk vaktinde uzun olmanın, ilk vaktinde kılmanın e, hayırlı oluşundan bahsettik. Hadiste dikkat edilmesi gereken başka noktalardan bir tanesi de Ee, şudur arkadaşlar. Peygamberin şu hadisiyle bir tevafuk vardır. Kadınların kadınların namaz için mescitten men edilmemesi söz konusudur. Hadis Müslim'in rivayet ettiği hadis Latemna yime Allahim minel mesacit. Allah'ın cariyelerini mescitten men etmeyin diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. tabi bu bapta şu hadis de gündeme geliyor. Ayşe Radıyallahu Anha diyor ki eğer peygamber kadınların neleri ihdas ettiğini ortaya çıkardığını görseydi Onları mescitten men ederdi. Bu da e, ileride gelecek bab var. Kadınların mescitte namaz için hazır bulunması babı. Orada uzun uzun şartlarıyla beraber zikredilecek. Ama aslen bu caizdir. De, e, şeriatta her meselede olduğu gibi asli hüküm her vakıyanın hükmünü gerektirmez. Vakıadan vakaya ne olabilir? Fetva değişebilir. Şartlar, vakanın değişikliği buna benzer sebepler, e, çeşitlilikler nedeniyle. Burada bu hadiste dediğimiz gibi kadınının namazda hazır bulunması vardır ki onlar da gece karanlığında erkekler onları görmesin diye hemen ne yapıyorlardı erkekler kalkmıyordu namaz kılınca kadınlar önce bir dağılıyordular kadınlar dağıldıktan sonra emniyetin olduğu bir yer medine ardından erkekler ne yapıyorlardı namazlarını kardeşler kılıyordular tabi burada bir rivayet daha getirilmiş hani peygamber salallahu sallam neden sabahın ilk vaktinde kılardı bu neden faziletli görüş neden tercih edilen görüş Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sabah namazında ne kadar kıraat ettiğini bilirsek o zaman o son vakte bıraktığına inanmayız zaten. Abdurrezzak naklediyor İbni Cüreç'ten. O da diyor ki ataya sordum diyor. Sana diyor sabah namazını imamla beraber kılmak hani nasıl sevimlidir diyor. Diyor ki fecir çıktığı zaman sonra diyor fecir çıktıktan sonra kıraatı uzun, rukusu uzun, secdesi uzun bir namaz bana diyor sevimlidir. Sakı diyor namazdan çıktığımızda güneş doğsun artık insanlar işine gitsin yani o kadar çünkü diyor bana ulaştı ki Ömer İbnül Hattab sabah namazını kılardı ve o namazda Yusuf suresini okurdu bir rekatında. Yusuf suresi de kardeşler 14 sayfa 111 ayettir yani sabah namazının sadece bir rekatında Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu 111 ayet okumuş. Yani şimdi onu düşününce sabah namazını güneş doğmaya 10 dakika kala kimse kalkıp 111 ayet okuyamaz. O yüzden gecenin ilk vaktinde kıraatı uzun tutmak sevimli olduğu için selef <gülüyor> rükuyu ve secdeyi uzun yapmak ki Selef bir secde yaptığında zannediyordular imamın canı çıktı yani. Adam kalkmayacak secdeden. Bir rükû yaptığı zaman zannediyordular adamın canı çıktı rükudan kalkmayacak. O yüzden hani bu rivayetlerin cem'i de bu şekilde söz konusu olabilir zaten. Bu da açıkça gösterir ki bize Namazı, sabahın, fecirin ilk girdiği vakitte karanlıkta kılmaya başlama en faziletli sünnet olan ameldir. Evet. Al Hadisü Saliş, ve an Malik, an Zeyd innü Eslem'e, an Ata innü Yasar, ve an Busr innü Sa'id, ve an Bil Araj, kullu hum an İbî Hureyra. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qale, man adrak rakatini subhie, kabla an tadlu al şamsu, fıkad adrak subha." Omar Adra räkningen från åråret, innan han träffade solen, så han ändrade åråret. I Buhara-diwan har vi en sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş doğmadan önce sabah namazının upp. Så går du inte upp för att göra namas. Så går ikindi inte upp för att göra namas. "Gulvet går upp innan solen går upp. Så går Gene Zeyd İbni Eslem var ki kim olduğunu anlatmıştık ilk hadisimizde. Bakın isimleri çok tekrar ediyorum, akıllarınızda kalsın yani bu kitabı Allah bize kolaylaştırsın, bitirmeyi takdir etsin. Böyle her bir hadisi irdelerken ravileri tek tek irdeleyip iyice dersinizde iyi çalışırsanız Allah'ın izni kelimiyle göreceksiniz ki hadis size okunurken ravilere ha bu falandı, ha bu filandır, şıkadır, bu böyledir yani bu temel olacak hadis ilminde. Daha sonra Allah'ın hayır dilediği, bu konuda müçtehit olan, bu konuda gayret çaba sarf eden insanlar, çaba sarf ettikçe, gayret sarf ettikçe Allah da bu hadis ilminin kapılarını açacak onlara. Sonra hadis duyduğu zaman ha senedinde falan var, o falandan hadis işitmemiştir diyecek kadar bir ilme Allah takdir ederse kavuşabilirsiniz. Ama ilim talebinde ilk ve esas olan şey nedir her zaman söylediğimiz gibi? Sabırdır, istikrardır. Zeyd İbni Eslem, Gene hadisin senedinde kim olduğunu anlattı. Kimdi? Ömer İbnül Hattab'ın Mevlası kölesiydi kendisi. Zaid İbni Eslem kimden rivayet etmiş? Ata İbni Yasar'dan ki Ata İbni da ilk derste kim olduğu anlatılmıştı. Gene burada kendi faziletiyle alakalı birkaç rivayet daha getirmiş şimdi Abdülbel. Kim olduğuna dair zaten künyesine dair bilgiler geçmişti. İbni Vehb diyor haber verdi. O da Ebu Sahra'dan Hilal İbni Usame'de dedi ki Ata İbni Yasar Ee, oturduğu zaman Zeyd İbni Eslem de sağında otururdu, öbürü de solunda otururdu. Ben de diyor solunda otururdum, özür dilerim. Hilal İbni Usame söylüyor bunu. Diyor ki, e, Ata İbni Yasar oturduğunda Zeyd de sağında otururdu. Yani bu o gösteriyor ki, Zeyd de tabiinin büyüğü, ata da tabiinin büyüğü değil mi? Bunlar hep faziletli insanlar, bunlar hep dostluk etmişler birbirlerine. Bunlar ihtilaf ettikleri konular yok mu? Var. Yani birinin içtihadı diğerinin içtihadını tutmamış ama ilim talebeleri, ilim sahipleri gene kendileri gibi ilim sahipleriyle oturursalar kendilerindeki kibri yok ederler. Ama maalesef bugünümüzde olduğu gibi, bu şer döneminde olduğu gibi her ilim talebesi kendi talebeleriyle oturmaya kalkmaya başlar, kendinin dışında başka ilim sahipleriyle meclis paylaşmazsa okuduğu ilim onda kibre sebep olur. Çünkü ilmini verdiği insanlar hep kendinden az bilen adamlardır. Dolayısıyla kendi yanlışını göremez hale gelir. Kendi yanlışını fark edemez hale gelir. İlmin hangi mertebesinde olursanız olun, hangi döneminde olursanız olun, ne kadar okumuş olursanız olun, ancak ilim sahiplerini dost edinenler olun. Ki o zaman ilmin bereketini görürsünüz, ilimden faydalanabilesiniz. O yüzden Selef de bu ahlakı sebebiyle kendileri gibi ilim sahipleriyle oturuyorlardı. Onlarla arkadaşlık ediyorlardı ki kendilerini düzeltmek, kendilerini ıslah etmek adına. O yüzden o dönemde tezkiye söz konusuydu. Yani ata talebe gönderiyordu. Diyordu ki git mesela şeyle otur. E, zekle otur mesela. Zeyd İbni Eslem otur. Ben, ben, ben benim selamımı söyle o sana şu ilmi öğretsin mesela. Birgüllerini tezkiye ediyorlardı ve insan diyor ki soruyordular Medine'de kimden ilim alalım? Diyor ki Zeyd'den al, ata'dan al. Başkasından ilim alma. Öyle mi? O dönemde havarici çıkmış, o dönemde mutezilesi çıkmış, o dönemde mürciyesi çıkmış, cehmiyesi çıkmış. Her çeşit adam var. Yok yok yani. Kaderiyesi var, cebriyesi var. 50 bin tane küfür ve bidat olan itikaz ortaya çıkmış. Kimden alacaktı o zaman ilmi? Salihler birbirini tezkiye edeceklerdi. Zaten yok muydu? İmam Ahmed'in uzunca bir hadiste, Salman'ın Farisi'nin Müsned'in rivayet ettiği hadiste, İslam'ını anlattığı hadiste eee O anlatılan hadiste e, Rab, Rab, Rabbani olan alim kendisi gibi başka bir Rabbani alime gönderiyor. Diyor ki bak bizim bu dinimizi anlatabilen falan var. Sen git ondan ilim al. O ötekine gönderiyor. Öleceğine yakın diyor. Bak falan var. Artık öteki diyor ki benim teski edebileceğim adam yok. Bekle yani peygamber çıkacak diyor. Buna benzer salihlerin sünnetindendir bu kardeşler. Dolayısıyla Hani meşhur bir hadis vardır ya ilim okuyan ol ya okutan ya onları seven ol ya onlarla oturan. Beşincisi olma helak olursun Ve altıncısı farklı rivayetler var. Dolayısıyla hani ilim meclislerinde bulunmak, ilim talebeleriyle oturmak selefin yaptığı gibi insanda ne bitirir? Güzellikler hasıl eder, güzellikler bitirir. Kötü arkadaşın veya iyi arkadaşın misalini anlatan hadiste olduğu gibi kötü arkadaş demirci dükkanına benzer, üzerine pas ve kötü koku siner. İyi arkadaş da güzel koku satan dükkana benzer. Güzel koku satan dükkana girince de ne olur? İnsanın üzerine güzel koku siner. E ilim sahibi oturunca ne yapacak? İnsana ilim sirayet edecek, ahlak ve edep sirayet edecek. Allah bizi hepimizi bunlardan kurtarsın. Hadisin senedinde atadan sonra bir Siribni Said var. Bir Siribni Said. Ona gelince de o da Medine ehline Hadramut'tan getirilen kölelerden bir tanesiniz. Hadramut'ta yapılan seferlerden cihattan sonra O savaşta elde edilmiş kölelerden biridir. Sika faziletli biridir. Sad İbni Ebi Vakkas'tan hadis işitmiştir. Onunla çok çok oturmuştur. Hocası Sad İbni Ebi Vakkas'tır. Ona talebelik etmiştir. Ee, Zeyd İbni Sabit'ten de hadis işittiğini Yahya İbni Kad'dan inkar etmemiştir. Bunu da kabul etmiştir kendisine nakle olunca. Ali İbni Medeni diyor ki Yahya İbni Said için Kad'dan için Bisir İbni Said diyor Zeyd İbni Sabit'e ulaşmış mıdır? O da diyor ki Ben onun ona ulaştığını inkar eden bilmiyorum. Dolayısıyla sahabenin iki büyüğünden hem Zeyd İbni Sabit'ten hem de Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan kendisi ilim almıştır. Ve dikkat edin tabinde ne kadar övülen adam varsa, salih olan adam varsa kimin talebesi? Sahabeden faziletli insanların talebesi. Hani hep anlatıyoruz ya ilim Allah'tan Cibril'e Celle Celaluhu'da Cibril Aleyhisselam'dan da Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'e ki Nebi'nin hocası Cibril Aleyhisselam'dır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine, onların hocası da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemdir. O sahabe de talebeleri tabiine, onların tale hocaları da sahabedir. İlim bu şekilde e, naklolulmuştur silsile şeklinde. Tabi aradan risaletin üzerinden çok vaktin geçmesi, arada e, uzun zamanın geçmesiyle beraber şirkin küfrün yayılması, kötü alimlerin devlet sultalarıyla şöhretinin yayılıp hak sahiplerinin şöhretinin e, azalması, o dolayısıyla sayılarının azalması nedeniyle, Ne olmuştu bu silsile zincir bazı dönemlerde kopmuştu. O yüzden tekrardan o silsileyi birbirine bağlamak tekrardan selefin yaptığı gibi ilmi böyle eee teskiye yöntemimiyle hocanın talebeye hocanın talebeye verdiği şekle dönüştürmek de sonraki müslümanların çaba sarf etmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Hadisin gene senedinde araç var. Eee Hureyre'den haber veriyor araçta. Araç Arapça topal demek arkadaşlar. Daha önce de anlattım. Seleften amaç, araç, kör topal demek yani. Bunlar meşhur adamlar. Araç topal manasına geliyor. Kendinin ayağında aksaklık olduğu için böyle bir lakap verilmiş. Biliyorsunuz insan lakaptan eğer şeyse razı ise o lakapla onu çağırmakta bir beis yoktur. Ama tek bir şartla lakap sahibinin kendine takılan lakaptan razı olmasa. Ebu Hureyre kediciğin babası demek Resulullah takmış ona ismi. Takarken de sormuş. Yani sana kediciğin babası desek olur mu? Olur ya Resulullah demiş Aleyhisselatu vesselam. Hani göğsünde kedi ufak bir kedi yavrusu görünce Allah Resulü Sallam bu künyeyle ne yapmış kendisini künyelendirmiş. Aracın gerçek adı ise Abdurrahman İbn Hurmüz idir. Kendisi Kur'an ve hadis sahibidir. Sıka bir ravidir. Emin bir insandır. Kendisi zaten bu tarz İlim kitaplarında ismi çok çok geçen kimsedir. Ebu Hureyre'ye gelince de zaten kim olduğunu söylemeye gerek yok. Herkesin bildiği. Gerçek adı Abdurrahman olan sahabenin büyüklerinden peygamberden ilim talep etmiş olan şahıstır. Yani Şiiler lanet etseler de, hadis inkarcısı muhtezileler ona haset etseler de, Allah'a hamdolsun insanlar davarların kuyruğundan tutup dünyanın peşinden gittiği bir zamanda insanlar dünyanın zenginliğiyle şımardığı bir zamanda Ebu Hureyre Aç kalma pahasına, mescidin arkasında sırf ilim talep etmek adına yaşamış, fakirliğe sabretmiştir. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu diyor ki, ben diyor bazen açlıktan bayılır düşerdim mescitte, ben sarayım zannedip elini kafama koyup hemen okumaya başlarlardı diyor insanlar. Hani Ruhku yapalım bu adam sarı olmuş, hasta olmuş diye zannederlerdi, bilmiyorlardı ki diyor ben açlıktan bayıldım düştü. Yani o yüzden Ebu Hureyre'nin en çok hadis rivayet eden sahabe olması ki Medine'de Müslüman olmuştur. Diyorlar ya Mekke'de o kadar Müslüman olan sahabe var ondan nakletmemiş bu kadar hadisi de Ebu Hureyre nasıl nakletmiş. Dediğimiz gibi Ebu Hureyre işi gücü bırakmış karın topluğuna karın açlığına Ashab-ı Suffa denen mescidin kenarında sadece peygamberin kendilerine yatakhane verdiği ganimet mal geldiğinde de 3-5 onlara dağıttığı insanlar yani. Bunun haricinde bunlar hep fakir fukara insanlar, evsiz baksız insanlar. Peygamberin mescidinde oturup gece gündüz ondan ne dinlemişler? İlim dinlemişler. Şimdi benim kardeşlerim var gece gündüz benimle oturuyorlar. Beni en iyi kim tanıyacak? Onlar tanıyacak öyle mi? Her konuştuğum kavimle, her konuştuğum insanla ne konuştuğumu yanımda oturan kardeşim bilecek. E bir insan kalksa dese ki ben o adamı falandan daha iyi tanıyorum e zulmetmiş olur, haksızlık etmiş olur öyle değil mi? Ebu Hureyre radıyallahu anhu da sürekli ve daimen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturduğu için en çok onu tanıyan ve ondan en çok hadis rivayet eden sahabedir. Münafıklar kinlerinden ve nefretlerinden yarısalar da Allah onlara razı olsun. O bize bu ilmi nakleden büyük insanlardan bir tanesidir. Allah'ın ayette dediği gibi. قُلْ مُوتُ بِغَيْضِكُمْ De ki kininizle geberin. Allah ayette kafirlere münafıklara böyle söylüyor. Münafıklar, kafirler haset etseler de Allah dininin nurunu dilediğin eliyle tamamlar. Allah kimle dininin nurunu tamamlayacağını kimseye sormaz. O Allah Azze ve kullandan dilediğine, seçtiğine verdiği bir vasıftır, özelliktir. Tabi İbni Abdülber Ebu Ömer diyor ki burada, bu hadislerin şerhinde ne var burada? Bir vakte yani vaktin bir parçasına yetişen vakte yetişmiştir. Yani bir rekat sabah namazını yetiştin, güneş doğdu. Sen namaza Yetişmiş sayılıyorsun. E diyeceğiz bu zaten hepimizin bildiği bir mesele. Alimler bu bapta aslında çok şey konuşmuşlar abiler. Konuşma sebepleri de şu. Genelde şundan konuşmuşlar. Hayızlı kadından e, aklı örtülen mecnundan konuşmuşlar. Genelde. Yani mesela veya kafirden konuşmuşlar. Kafir tam sabah namazı vakti çıkmadan anlatıldığı Müslüman oldu. Sabah namazı Güneşi yani doğmadan önce adam Müslüman oldu ya demişler ki o eğer o anda Müslüman oldu bir rekatlık vakit kadar bir zaman içerisinde Müslüman olduysa sabah namazını kaza etmesi gerekir. Niye? Artık ona vacip oldu. Kafirken vacip değildi. Kafirken vacip değildi ama artık sabah namazı vakti içerisinde İslam'a girdiği için ne olur? Özellikle e, vakte yetiştiği için o vakti namazını kaza etmesi gerekir. Veya hayızlı kadın. Hayızlı kadın için ahkam şöyledir. Öğlen ve ikindi namazı, akşam ve yastı namazı gündüz ve akşam namazları olarak ikiye bölünür. Mesela kadın akşam güneş batacakken bir rekatlık vakit içerisinde temizliğe çıktı. Yani kadın hayızdan temizlendi. Hayız kanı kadının kesildi. Ne yapacak bu kadın? O kadın öğlen ve ikindi namazını kaza edecek. Fakihlerin bu konuda tabii tek tek görüşlerini zikretmiş. Uzun uzadı ya. Şimdi fakihler Hep vakalar üzerinden konuşmuş, meseleler demiş kadın işte şu vakte çıktı böyle olursak şu kazası gerekir, ulaşmazsa kazası gerekmez. Misal veriyorum, adam mecnun oldu, bayıldı. Mecnunluğun farklı şekilleri vardır. Bir günlük mecnun, ol, mecnun olabilir, bir adam bir saatlik olabilir, bir aylık olabilir, bir senelik olabilir, aklı gidip gelebilir, bazen mecnun bazen akıllı olabilir. İşte bu mükellef olacağı vakitler ne zaman? aklın geldiği vakit adamın aklı ne zaman geldi misal veriyorum tam güneş batacakken batmasına bir rekatlık şey var yani bir rekat namaz kılabileceğin kadar bir vakit kalmış ona ulaşınca aklı yerine gelmiş ne yapacak bu adam öğleyle ikindi Cem oğluna bildiği için zaruret gereği öğleyle ikindiyi de kaza edecek bu adam zaruretten namaz geçtiği için yetişemediği için veya kadın hayızlandı temizlenip banyo yapması lazım öyle değil mi Yani bir rekatlık namaza ulaşınca kadın nasıl yıkansın da hemen namaza dursun mümkün değil. Ne yapacak? Namazı kaza edecek orada. Aynı şekilde dediğimiz gibi kafir İslam olduğunda, hayız olan kadının temize çıktığında veya hayız olduğunda tam zıttı da olabilir. Öyle mi? Kadın temizdir misal veriyorum. Güneş battı, batmasına yakın artık güneş vakti gelmiş. Yani batacak akşam girecek kadın hayız oldu mesela. Anlatabildim mi? Burada da işte aynı şekilde kadın temiz olduğu vakte eğer o vakte ulaşmış sayılırsa bir rekatlık vakte kadın o zaman ne yapacak? Namazlarını kaza özür dilerim. Artık o namazları kaza etmeyecek. Çünkü hangi vakitte hayız olmuş sayıldı? Öğle ile ikindi cem olunuyor ya. Gündüz vaktinde hayız olmuş sayıldı. Hayızlı olduğu vakitte de namaz vacip değildir ona. Anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı değil mi inşallah? Yani güneş batmasına yakın kadın mesela hayız olmuş. bir rekatlık vakit kalmış. Öğleyi de tembellikten, işten, zaruretten ikindiye geciktirmiş. Öğleyi de kılmamış ikindiği de. Misal veriyorum. Eğer bu kadın güneş bir rekatlık vakit öncesinde hayız olursa kadından o namaz olur. Fakihler bunu söylemişler. Tabii tek tek Şafi'den, Malik'ten uzun uzadıya nakiller getiriyor. Ders daha da uzamasın diye ben bunları tek tek zikretmiyorum. Dediğim gibi. Dediğimiz gibi burada bu hadiste özellikle ibret olan, bize lazım olan nokta neresidir arkadaşlar? Arkadaşlar. Vakte bir rekatlık da olsa yetişmişsek o vakti ne olmuş sayılırız? Yetişmiş sayılırız. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız hadisten bir dahaki dersimize inşallah devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la illa illa'in testafurke ve atubu